741. konu, başkanın yanında hakkın söylenip, başkan Allah'a isyan ettiğinde onun emirlerine uyulmaması, Hazreti Ömer, hir ayetin okunuşu hakkında Übey bin ait aitirazda bulundu, bunun üzerine Übey, ey Ömer, ben bu ayeti Hazreti Peygamber'den dinleyip öğrenirken sen de alışverişle meşguldün, dedi, Hazreti Ömer de, doğru söylüyorsun ey übeyi, ben bunu yanımda hakkı ve doğruyu söyleyen kimselerin bulunup bulunmadığını denemek için söylemiştim, çünkü hakkı konuşmayan ve yanında haktan bahsedilmeyen emirde hayır yoktur, dedi.